Baş yaşam için teknoloji. Merhaba, İkinci Avrupa Üreyen Kuş Adlısı yayınlandı. Yüz binlerce kuş gözlemcisinin katılımıyla hazırlanan çalışma, biyolojik çeşitlik üzerine yapılan en geniş kapsamlı vatandaş bilimi projeleri arasında yer alıyor. Çalışma 1997 yılında yayınlanan ve 1980'den beri toplanan kuş verileriyle hazırlanan 1. Avrupa Üreyen Kuş Adlısı'ndan sonra yayınlanan ilk üreme adlısı. Sonuçlara göre şu anda Avrupa'da yaklaşık 596 kuş türü ürüyor. Avrupa'da üreyen kuşların %35'inin üreme alanı son 30 yılda artış gösterirken %25'inin üreme alanı ise daraldı. Üreme alanı artan tırnak içinde kazanan kuşlar, uluslararası anlaşmalar kapsamında korunan türler. Üreme alanı daralan yani kaybeden kuşlar arasında ise tarım alanlarına bağlı çok sayıda tür yer alıyor. Avrupa'da üreyen kuşların 313'ü de Türkiye'de ürüyor. İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası koordinatörlerinden Katalan Ornitoloji Enstitüsü uzmanı Sergi Hernando, Avrupa'nın kuzeyinde üreyen tür sayısı artarken güneyde azaldığına dikkat çekti. Hernando'ya göre Avrupa'da üreyen türlerin en çok kayba uğradığı yaşam alanları Akdeniz bölgesindeki tarım arazileri ve çayırlar. Bunun da başlıca nedenleri ise iklim değişikliği ve arazi kullanımındaki değişiklikler tarım alanlarına bağlı kuş türlerinin popülasyonlarında yoğun tarımsal faaliyetler nedeniyle düşüş yaşanıyor. WWF Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlasının koordinatörü Kerem Ali Boyla Avrupa ülkelerinde kısmen Avrupa Birliği'ne geçiş nedeniyle tarım ve ormancılık uygulamalarında yaşanan değişiklikler sonucunda bazı yaygın türlerin popülasyonları ciddi oranda azaldı. Bu türler arasında bulunan Üveyik, tarla kuşu, kızıl sırtlı örümcek kuşu, kiraz kuşu gibi türler ülkemizde hala bol ve yaygın bir şekilde ürüyor. Bunu birçok bölgemizde hala devam eden küçük ölçekli tarımsal üretim sistemlerine, tarla kenarlarında yetişen yabani otların varlığına, engebeli ve kayalık arazilerde korunan yaşam alanlarına borçluyuz, dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği SÜT D Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu 5 Aralık Dünya Toprak Günü açıklaması yaptı. Toprak için geçmişimiz ve yarınımız, toprak ulusal varlık, toprak yaşar, toprak canlı tutulmalı. Toprağa zarar verilmemeli. Sağlığımızın önceliğimiz olduğu bu günlerde toprak sağlığı da mühim. Çünkü toprak yok olmamalı ve sağlığı korunmalı diyen Doktor Karaosmanoğlu Karasal ekosistemlerin sahibi toprak olup biyolojik çeşitliği hepimizin yaşamını etkiler. Gezegenimizin biyolojik çeşitliğinin dörtte birini, yaklaşık olarak atmosferdeki karbonun iki katını, bitkilerdeki karbonun üç katını, yer altı ve yer üstü bağlantılar ile yaşamı etkileyen toprak, enerji ve besin zincirine hizmet ederken ham madde sağlar, haşere kontrolü yapar, su arıtır, karbon tutarak doğal yaşamı yeniler. Gıdamızın yaklaşık %95'i doğrudan veya dolaylı olarak topraktan üretilir. Toprak çok yavaş oluşur. Bu nedenle toprak yenilenemeyen sınırlı bir kaynak. Dünyada yılda yaklaşık 24 milyar ton, ülkemizde ise 500 milyon ton toprak yitiriliyor. Toprak bozulması, insan sağlığı, gıda güvenliği, kültür koruma, göç, ormansızlaşma... Ve iklim değişikliği için büyük tehdit. Bu nedenle arazi kullanımı ve toprak korumanın akçeli ve doğaya maliyeti yüksek. Bu yıl 5 Aralık Dünya Toprak Günü'nde toprağa canlı tutalım, toprak biyolojik çeşitliliğini koruyalım diyerek toprak biyolojik çeşitliliği kaybına dur demek için kampanyalar yapılıyor. Toprağımız için... Daha yeşil kentlerde gelişerek daha sürdürülebilir yaşamalıyız. Toprak biyolojik çeşitliliği araştırmaları, bilimi ve inovasyonuna yatırım yapmalıyız. Toprak biyolojik çeşitliliğinin savunucusu olmalıyız. Toprağa tehlikeleri, maddeleri, kimyasalları, atıkları karıştırmamalıyız. Toprağı sürdürülebilir yönetmeliyiz. dedi. BBC'den Justin Rowlett'in haberini de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres gezegenin durumu başlıklı konuşmasında Birleşmiş Milletler'in gelecek yıl odaklanacağı temel gündemin karbon salımını sıfırlamak için küresel bir işbirliği inşa etmek olduğunu vurguluyor. İnsanlığın doğayla savaşa giriştiğini ve bunun kendi sonunu hazırlayacağını ifade eden Guterres doğa her zaman intikamını alır ve bunu öfkeyle şiddetle yapar dedi. Her bir ülkenin her şehrin ve her şirketin 2050 itibariyle sıfır karbon salımına geçme hedefine Kendisine hazırlaması gerektiğine söyledi. Lancet Countdown yani Lancet Geri Sayımı Sağlık ve İklim Değişikliği 2020 raporu yayınlandı. Rapora göre 2000 2018 arasında 18 yılda aşırı sıcaklıklara bağlı olarak yaşamını kaybeden yaşlı nüfusu %54 arttı. 2018 yılında tüm dünyada 65 yaş üstü 296 bin kişi Aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. 296 bin kişi aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybetmiş 2018'de. Türkiye sıcak hava dalgasına bağlı 65 yaş üstü ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci bölge. Hiçbir ülkenin sağlık sistemi iklim krizine hazır değil. Rapor kapsamında yapılan araştırmaya göre 101 ülkeden sadece 51'inin ulusal sağlık ve iklim değişikliği stratejisi ya da planı var. Ancak bu... 101 ülkeden sadece dördü bu planları hayata geçirmek için yeterli finansal kaynak ayırmış. Raporda iklim değişikliği ve Covid-19 krizleriyle birlikte mücadele edildiğinde milyonlarca insanın sağlığının iyileştirilebileceği ve birçok hayatın kurtarılabileceği belirtilmiş. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği